Hangi ictimada siz, zengininiz, fakiriniz beraber bulunur? Başbakanınız sokakta gezdiği zaman yanına kimseyi sokmazlar. Ama namaza geldiği zaman hırfani bir adamla bir safta durma mecburiyetindedir. Zira Rabbin huzurunda, insanın siyahi kölesiyle Kureyş'le Efendisi arasında fark yoktur. Sırtında simokini taşıyanla, sırtında hırfani eski bir hırka taşıyan insan arasında fark yoktur.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 bu kadar hazm-i nefs edecek. İşte İslam bu içtimai anlayışla gelir. Böyle bir müsavat getirir. Ve sonra biz orada ülfet beyda edip, ıslını bülsiyet beyda ettikten sonra, hayatın diğer safhasında bunu devam ettirmeye çalışırız. Niçin ben şu fakirden kaçayım? Namaz da benim yanımda değil miydim? Eski ve kirli elbisesiyle bana sürtünüyor değil miydim? Tam yanımda oturmadı mı?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 iktidar edersiniz ki siz artık Rabbinizle hitapta bulunma Rabbinizle konuşmayı dahi bırakırsınız sizden herhangi biriniz namaza durduğu zaman imamın kıraatı onun kıraatıdır okumasın şükür desin buyuruyor mukbul sadık siz okumaksınız sadece onun dediklerine amin de temenna çekersiniz amin dersiniz o yatırır yatarsınız kaldırır kalkarsınız secdeye götürür secdeye gidersiniz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 İki defa, üç defa sıddık Ekber, bir defa Abdurrahman bin Havuf oldu. Hastaydılar, vefat hastalığı esnasında. Bir iki gün hasta matta mescide çıkıverdiler. Bir gün yine saflar bağlayıp durduktan sonra çıkıverdi. Namaza yaklaşınca Hazreti Ebubekir hissetti resul Ekrem'in geldiğini ve geriye çekildi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in önünde namaz kıldırmak istemedik. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ise işaret buyurdular, namaz kıldırın, geriye durmayın, arkasında namaz kılacaktı. Kendinden sonra halife olacağına işar ve işaretle bulunacaktı. O ise Resul-i Ekrem'in önünde durmadan ağır ve aittir. Resul-i Ekrem peygamberdi, devlet reisiydi, söz götürmez bir imandı. Bu imamın önüne geçilmezdi. Ashab-ı kiram da ellerini birbirine vurmuştu resul Ekrem geliyor diye. Ebu Bekir'i etmişlerdi. Geriye çekil mihrabın sahibi geliyor demişlerdi ellerini namazda vurarak. resul Ekrem aksini düşünmüştü. İşaret buyurduktan sonra iki gün sonra da çıkacak hali kalmamıştı. Sahabi müşahedesini şöyle anlatır. Son pazartesi günüydü. İkindi miydi, akşam mıydı? Yine biz bekliyorduk sabırsız bir hava içinde. Kapısının hücretini, perdesini kaldırdı bize baktı. İmamımız tamamdı, bu Bekir öne geçmişti. Saf bağlamıştı. O kadar fahsız oldular ki, bakışları bakışları bulanıktı. Ahiret alemine müteveccü idi ama yine de tebessüm buyurdu ve güldüler. Memnun olmuşlardı ashabın saf bağlamasıydı bir zatın arkasında inhiyat ve itaat içinde bulunmasından memnun olmuşlardı. Ebu Bekir'e cemaat olmalarından memnun olmuşlardı. Ve bir diyor ki tekrar perdeyi verdik Ve bir daha da mübarek yüzünü görmedik. Gördük ama yıkanırken tamamen öbür aleme müteveccihti. İmam her şeyde imamdır. Devlet reisi varken başkası geçip namaz kıldıramaz.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 İmam unutursa hatırlatırsınız, başınızdaki devlet reisi hata ederse sevaba irca edersiniz. Ben eğrilirsem ne yaparsınız? Maldırı çıplak bir bedevi kılıcının üzerine doğrulur, Hz. Ömer'e şöyle seslenir. Eğrilirsen Sen eğri kılıçlarımıza düzeltmesini biliriz. İmam ayrılırsa teba düzeltecek, sevaba irca edecek. Yanlış yaparsa hatırlatacak. Resûl-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, namaz kıldırıyor aynı mana. Dört kıldıracağı yerde unutuyor, canı çok sıkılmış. Müşahede buyurduğu bir manzarayla dilgir olmuş. misal Aleminden bir tablo nazarına arz etmişler. Said-i Hudri hususuyla Ashab-ı Kiram arasında bu durumu anlatırken, kaşları çatık, yüzü Abu Sid'i Resûl-ü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın. Buyurdular ki, şu dakikada çok korkunç, çok ebza bir manzara müşahede ediyorum. Mana alemindenlik kap kapmış müşahede ediyordu. Sorun bana, kıyamete kadar gelecek her şeyi söyleyeceğim diyordu. İşte o gün reyhan etmişti. Abdullah İbni İzafet Hüsemi kalkıp, ya Resulallah benim babam kim diye sormuştu. O da senin baban üzafe demişti. Anasıyla karşılaşınca da, oğlum cahiliye devri yaşadık. Ananı mahsup edecektin. Allah'a hamdolsun ki ben bu yapmadım. Başkası başka şey sormuştu, başkası başka şey. İşte o gün Resul Ekrem namazı dört kılacağı yerde 2 kılmıştı. Kırbak adındaki Züliad'e deyin künyesiyle anılan zat ileri atıldı. Ya Resulallah, aka salatu em Namaz mı kısaldı sen mi unuttun? Bize her gün dök kıldırırdın, Rabbinden öyle bir emir mi geldi bugün iki kıldıracaksın, yoksa unuttun mu? Kullu zaliklem lem yekun. olmadı onların. Belbâd-ı zâlike ken ya Resûlallah. Hepsi olmadı değil ya Resûlallah, birisi oldu onun. Sen iki kıldırdın, sordu ne diyor hırbak. Zülye deyin ne diyor diye sordu, evet ya Resûlallah, öbürleri hijab içindeler, utanıyorlar. Ebu Bekir Resûl-i e soracak halde değildir, namazı niçin iki kıldırdın? İki kıldırırsa iki kılar, bir kıldırırsa bir kılar, üç kıldırırsa üç kılar. Ama Allah unutturuyor, o ruh aletini veriyor. Cemaat şuuruyla bu mevzuda yaptırsa şey ilham ediyor. Zülyedeğin atıyor, atılıyor. İmamının nisyanı mevzunda imamını ikaz etmek istiyor. İmam kim? Resul-i Ekrem. Nisyan olur mu onda katiyetle katip eden? Ama Allah unutturursa unutur.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 bir nisan bulunurlarsa o da, o da sizi ikaz edeceksiniz, uyaracaksınız. İctimai'nin bu manasını hatıra getirir. Böylesine bize ictimai bir ders verir. Allahu Teala ve tekaddes hazretleri namazdan ders alan salih guruha bizleri ilhak buyurdu. Namaz sağlam sağlam olduğu kadar ideal Belki aslımızdaki insanın ütopik göreceği kadar yüce ve yüksek bir cemaatın aynı zamanda disipline edilmesi hususunda en mühim bir unsurdur. Namaz hissi semahat ile gelir. Namaz bir kerem fikri ile gelir art edeceğim. Namaz itaat ve inkiyat fikrinin formüle edilmiş şeklidir.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 Hücudla imkan arası nurani bir haytın adıdır. Çünkü namaz Resul-i Ekrem Vesselam'ın miraçı gibi bu ne mümkündür ne de vacip öyle bir mevki ihraz etmenin adıdır. Onun için insanın sınırlı zamanını, izabi zamanını sonsuzluğa ulaştırır. İnsan namaz sayesinde sonsuz saadet kazanır sonsuz bir zamanda, namütenahi zamanda sonsuz saadet kazanır. Bu husus çok derindir. Biraz kalbi olan anlar. Kur'an-ı Kerim de öyledir bir mesele için, ancak kalbi olan bunu idrak edersin. Namaz bu sonsuzu insana kazanır. Ve insan namazda semaet ve keremde bulunurken vaktini verir. Bunu anlamak için avamca bir misal etme lüzumunu duyuyorum zekatı neden verirsiniz? Hayatınızın bir miktarını ayırıp, dünyaya sarf edip, elde ettiğiniz malın bir parçasından. Yani günde 8 saat dünyaya verirsiniz. Gününüzün üçte bir parçasıdır. Dünyaya verdiğiniz bu 8 saatle elde ettiğiniz şeyin de 40'ta birini Allah yolunda verirsiniz. Parlanızdaki mahsul ise onda birini verirsiniz. Bazen 20'de birini verirsiniz.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 Günde beş defa Rabbin huzuruna gelen abdestini de ona karıştırırsak, yolda geçirdiği zamanı da ona karıştırırsak, ki Resul Ekkham'ın ifadesi içinde, mümin namazın yolunda devam ettiği müddetçe dahi namazdadır. Attığı her adımda elindeki ağacı sarsıp yapraklarını dökmüştü. Yanındakine sormuşsun, niçin böyle yaptım, sorsana, niçin yaptın ya Rasulallah? Şu ağacı sarsıp yapraklarını döktüğüm gibi, namaza doğru adım atılırken böylesine günahlar dökülür buyurmuştu. Mümin namazın yolunda olduğu müddetçe namazdadır buyuruyor Fahri Kainat Efendimiz. Sen günde beş defa abdesti, yolu namazıyla kendini namaza verdi mi beş saat sermayenden Rabbine ayırıyorsun. Ebedi ahiret alemin için, ebediyet alemine mütevecci açılmış bir seccadeye,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 Aynı zamanda itaat ve inkiyat. Siz bana ütopik bir cemaat gösterin, bunlarla serpiraz olmayan ütopik bir cemaat gösterin. Yeryüzünde en mükemmel cemaatler şu vasıflarla temayüz eder ve serpiraz olurlar. Bir cemaat küçüğüyle büyüğüyle mütevazi ve yüzü yerdedir. Bir cemaat inkiyat ve itaat içindedir, aralarındaki içtimai mukavele ile birbirlerine karşı saygılıdırlar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 Muhabbü salaten vel hubbi li salatena şidd. Üç şeyi severim. Diğer üç şey için ise çok fazlasıyla tavkarade bir muhabbetim vardır. Vel ubuğu salaten. Ve bu dedi salatena şidd o كما Üç şeye de bu derim ama üç şeye buzum buzdettim üç şeyden daha fazladır.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 Habib-i Edib'in bu muhabbetini zayıf ifadeyle? Gel, habib'im, ben sana aşık olmuşum sözüyle nasıl anlatıyorsun? Aha, <gülüyor> sevme değil mükerreden, çok fazla sevme. İki zümre. Bir Allah'ın bu ettiği bir zümre var. Bir de fazlasıyla bu huzettiği diğer bir zümre var. Dört sınıf karşımıza çıkıyor. Ama altı sınıf içinde. 3 tane sevilen, üç tane buz edilen. Dönsünüz ve ettiğimiz zaman 18 sekiz belki karşımıza çıkacak. Ve hadis devam ediyor. Size arz edeyim. Namazın manasını anlayın. Ohibu al ghaniyy <gülüyor> al ghaniyy sakhie wal fakire sakhie ashshati. Değişik rivayet var. Sahi olan zengini severim. Fakat sahi olan fakiri çok daha fazla severim. Zira cömert olan zengin, serveti vardır da gömertlikte bulunuyor. Ya fakire gelince o mevcudu veriyor. En kıymetli şeyini İhtiyat Akçesi gibi açılan bir seccadeye atıyor ve baki uklevi aleme sermaye yapıyor. Gömerdolan olan zengini severim.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 la buyuruyor. Uhibbu al-faqira al-mutawadie ve al-ghaniyya al-mutawadie al-şedd. Mutawazi fakiri severim ama mutawazi zengini daha çok severim. Muhtemelen fakir fakir olduğundan dolayı inkar olarak belki tevazu gösterebilir. Ezikliğinden aşağılık duygusundan tevazu gösterebilir. Ama hem zengin, hem fayeti, hem makamı var, hem de mütevazi. Allah bunu daha çok severim, buyuruyoruz. İdeal bir cemaat düşünün. Mütevazilerden müteşekkil. İnkiyat edenlerden müteşekkil. En kıymetli şeylerini hissi cemaatle ita edenlerden müteşekkil bir cemaat düşünün. Aranan fakat bulunamayan. Onun için kavga yapılan fakat elde edilemeyen. Rüyalarda takip edilen, fakat hiçbir zaman dünya devletleri arasında izine, emaresine rastlanamayan bir ictimai'dir, bir topluluktur, bir devlettir bu. Namaz bu manaların hepsini habi bulunmaktadır. baktın semahetiyle, Allah'a yüz yere koyu bir zarı tevazu ile, fakirin ayağını bastığı yere başınızı koymakla, tozu toprağa yutmakla, tevazünün azam derecesinde olanı gösteriyor. İmama inkiyat in ve itaat etmekle, ezana icabet etmekle, işinizi tam kıvamındayken bırakmakla. Cuma günü vezerülbeye size deniyor. Alışverişi terk edin, zikrullaha koşun. Siz de beyik ve saade istiyorsunuz. Emrin başımızın üstüne ya Rabbi. İşimizi bırakıyoruz tam kıvamında. Müşterinin önüne kebengi çekiyoruz, kapıyı kapatıyoruz. Senin bize açılan kapına koşuyoruz.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 sen bu halinle varsın ama seni beşere ve insanlığa ne zaman göstereceğiz onu bilemiyorum. Bu mahbub veya ahab bir cemaat. En çok sevilen veya sevilen bir cemaat. Müminin ferdi ahab cemaat durumunda olmayı kazanamasa dahi mahbub cemaat sümreti içinde yerini alacaktır Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Ve Allah devam ediyor kutsu hadisinde. Übğidû <gülüyor> selâseden وَبُعْضِيْ لِسَلَاسَةِ نَشَدٍ Üç zümreye buğz ederim, tabir caizse nefret ederim. Nazarı merhametle bakmak istemem onlara. Diğer üç zümreye ise daha fazla buğz ederim, daha fazla nefretle bakarım. Cenab-ı Hak Celali ile tecelli buyurmasın. Bize merhamet eylesin, kusurlarımız ve seyyahatlarımızı affeylesin. Kimdir onlar? buyuruyor diğerlerinin tersi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 daş defa bunu göstermektedir. Zübürüdül ganiyel mutekabbil var fakir eşed. Zengin mutekabbire buz ederim. Zengindir kibirlidir, böbürlüdür buz ederim. Ama fakir kibirli olursa daha çok buz ederim. Başka bir hadiste aile müstekbir deniyor. Evinde ayran aşı yok başta geziyor. Ona daha çok buz ederim mütevazi olmalı biraz. Bu da mebğuz-u cemaat. ''Übğidû eşşâbbel âziye veşşeyhe eşedî'' Isyan eden gence buz ederim. Sevmem, nazarı merhametle bakmam. Ama yaşlı sıyanediyorsa daha çok buz ederim. Belli bükülmüş. Rabbe tevekküh anı gelmiş. Ecel kasları beyninde ötmeye başlamış. belki adım adım çarkına yaplaşmış. Arş-ı emanından sur sesi gelmeye başlamış. i̇sraf şahsi hayatı için sura nefretmiş. Fakat o hala kendine gelememiş. Daha çok huz ederim. Mevud bir cemaat. Semt-i nasüthiyetimizden fersa, fersa Biz camiye günde beş defa gelmekle,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 secde eden mütevazi zenginler görüyoruz, ahab, veren fakirler görüyoruz, daha çok veren zenginler görüyoruz, zenginiyle, fakiriyle, yaşlısıyla, genciyle, çoluğuyla, çocuğuyla, Teala Allah'ın çok sevdiği cemaat onunla yolunda bir cemaat görüyoruz. Cenab-ı Hak tam lütfet ve suretiyle bizi muradımıza ve bu işi de ikmale erdirsin inşallah. Ümmeti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı mesut ve bahtiyar kılsın. Namazın gönlünde hasıl ettiği huzuru bir misalle inşallahü Teala minberde art etmeye çalışacağım. Bu derste size kısaca namazın çekirdeğini özünü art etsin. Önümüzdeki derslerde bunun teşrihatında bulunacak. Hadislerin ve vakaların ışığı altında namazın ağabeyi bulunduğu büyük manayı Cenab-ı Hakk'ın lütfettiği, imkanın el verdiği, gönlümün bana yardımcı olduğu nisbette size nakle çalışacağım. Allah rızasından ayırmasın. Konuştuğum şeylerle neslim adına bir şey yapmadan beni masum ve mahfuz kılsın. Kendi rızası istikametinde konuştursun. Ben istemediğim şekilde dahi olsa kendi rızası istikametinde tekellüme muvaffak kılsın. Lillahi Teala'l-Fatiha.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 أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له الذي لا أحصي ثناء عليه كما أثنى على نفسه عز جاره وجل ثناؤه ولا يهزم جنده ولا يكلف وعده ولا إله غيره وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله السابق إلى لنا من نوره ورحمة للعالمين ظهره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأسحابه وأتباعه وأحباده أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وأطيعوه فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم Auz billahi inneşşeytanir racim Bismillahirrahmanirrahim Minı salateten neha ani'l fahsâi vel münker. Ve la zikrullah ekber. Tedaka Allahu'l azim. Ve belena rasuluhu'n nebiyü'l hasimi'n Muhterem müslümanlar. Müminler olarak hayatımızın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 mele neyin çekişmesi devam ediyor biliyor musunuz? Hadidiyle anlattı. Ve bu arada bir madde olarak ifade buyurdu. إِسْبَعُ الْوُدُوَ عَلَى الْمَكَارِحِ Nefsin hoşsuz hoşnutsuzluğuna rağmen tas tamam abdest almak, karda, kışta, doğukta, sıcaksa abdest almak, suyun az bulunduğu, çok bulunduğu yerde abdest almak, tas tamam, abdest almak, meleğe hâlâ da bu işin sevabının yazılması hususunda melekler arasında çekişme devam eder. Bu merdelenin münakaşası, kalemlerin münakaşası duyulur. <gülüyor> Namaz, ağır bir mükellefiyet. Hatlı bir mükellefiyet. Namaz,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 İnsa salatet an ilfahşayi ve münker. Namaz namaz cebiyeziyle insanı, fuhşiyattan, ahlaksızlıktan, her türlü denazdan, nefis hissetinden, şerin çirkin gördüğü münkerattan insan avukor neyeder? Namaz cami bir ibadet. Namaz Ahmed isminin mazarı. Namaz esma ve sıfatın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 Cennete ait bütün hususiyetler, cehenneme ait bütün hususiyetler gözünüzün önüne dökülüyor. Ne gibi oluyor? Bir adama diyoruz ki, işte sana helal haram demeden kazanç yolu. Her şeyi alıp yiyebilirsin. İstifade edebilirsin, zevk sürebilirsin. İşte sana dünyanın yolu, işte sana makamın yolu, işte sana mantımın yolu. Bunları muvakkat yaşadıktan sonra perdeyi kaldırıyoruz. Gideceğin yer alev alev yanan şu gayiyadır. Eğer bu şeye nimak etmezsen perdeyi kaldırıyoruz. Gideceğin yer şöyle zümrüt zümrüt cennet bahçeleridir. Perdeyi indiriyoruz. Şimdi sen serbestsin. فَمَنْ men اَفَلْ يُؤْمِنْ وَمَنْ men اَفَلْ يَكْبُرْ Hakikati açık seçik anlattıktan sonra isteyen kafir olsun isteyen mümin olsun.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 Deil menhiyata girmek. Değil buhşiyata dalmak. Değil mülkerata inhimak etmek. Benti bu bahşeylerden daha iştahımız kaçar. Gerçek öminlerin iştahı kaçıyordu. Hazreti Ömer namazda duyduğu bir şeyle hasta oluyor. Bir gün evinde hasta yatıyordu sahabi anlatıyor. Hasta diye ziyaretine gidiliyordu. İbni Ömer hasta yatıyordu, hasta ziyaretine gidiliyordu. Bu kadar dünya ve dünyaya ait şeylerden namaz koyuyordu. Anladınız mı? اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا اَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ zikrullah akbar. Muhakkak ki Allah'ın zikri çok yükedir. Rabbin hatırlatması, kendini hatırlatması, onu hatırdan çıkarmama da çok büyüktür. Bu da işin ayrı bir yönüdür. Kablonun ayrı bir tarafı, her Cuma minberden inerken söylüyoruz. وَلَذِكْرُ ekber. <gülüyor> Allah'ı anış çok büyüktür. Huzurun daisi, huzursuzluğun dafiğidir Allah'ı çok anış. Gönülden Allah'ı anıştan daha büyük yeryüzünde hiçbir şey yoktur. Onun için gerçek bir mü'min, onun aklından çıkışına tahammülü yoktur. Ehlullah da kendi makamlarına göre, ''Rabbi unutma, gusül icabettirir. Gusül manası yan çizme, muhakkaten Rabbden uzaklaşma. Behimi ve şehevi hislerini yaşamadır. Keffaret için gus ediyorsun. Ehlullah bir an-ı seyyale. Rabbinden gafil olsa kalkar ve abdesti gerektir bu der.'' Şeriat böyle bir şeyi teşvik etmemiş. Bu bir gönül işidir. Vicdandaki duruluğun ifadesidir.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 Hatıra gelen birisini anlatayım. Abdullah ibn Cafer ibn Ebi Talib. Var mı bilmeyen onu? Mürtenin kahramanının oğlunu bilmeyen var mı? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mübtedan sonra şöyle buyuracaktır. Cennette Cafer bin Ebi Talib'in iki tane yeşil kanatla uçtuğunu gördüm. Cennete kendisiyle beraber giren arkadaşlarının boynunda tasma vardı. Zira onlar başlarına kılıç ve mızraklar inerken sağa sola bakma başlarına çare arama az akıllarının köşesinden geçtiği için boyunlarına tasma vurulmuştu. Cafer'i dost doğru tasmasız gördüm. Çünkü ölümü gülerek karşılamıştı. Mızraklar vücuduna kalkar inerken Kılıçlar üzerinde onu budarken tekrar bu manzarayı seyrediyordu, sarsmasız gidiyordu. Abdullah ibn i Cahber bu büyük zatın oğludur, mülteb sahramanının oğludur. Emevi devrinde Şam'a gidiyor, Hişam ibn Abdülmelik'i ziyaret etmek üzere. Muhtemelen Rabbim böyle bir ziyarete zattı yoktu. Rızası yoktu ki Mukarrebi'nden olan bu zatın ayağına yolda bir şey battı. Tedavi yoluna tasat edilmediği için de yara fesada uğradı, kangren gibi bir şey oldu. Hişam ibn Abdülmelik'in huzuruna çıkınca da çoktan iş işten geçmişti. Hekimler çağrılınca dediler ayağı kesmesek bacak kesilecek. Ve Hişam ibn Abdülmelik babasının kolu bacağı mütede kesilen bu insan mütede Emevi halifesinin önünde ayağını kestirecekti. Kaderin cilvesi baba oğul ayaklarını dünyada bırakıp Rabbi huzuruna öyle gidecekler. Keselim ayağı dediler ama uyuşturalım, canını acıtmayalım, bağıralım Nasıl uyuşturacaksınız? Sen uyuyacaksın, hiçbir şey duymayacaksın. Katiyen dedi. Bir an seyyale Rabbimden zafir olmak istemem. Katiyenme katip eden. Gönlünü Rabbine sevkih etti. Ayağını harıl harıl keserken bakıyordu. Bu işin bir tarafı. Rabbinden bir an-ı seyyâle zaflede dâmmülü yok Ehlullah'ın. ve ekber. Öbür tarafına bakın. Kesik ayağı birkaç dakika sonra eline alıyorum. Rabbim sana hamd ederim. Bana daha evvel bütün huzurlarımı tat zaman Şimdi bu huzurlarından bir tanesini aldın. Diğer afiyet içinde bıraktığın huzurlarımdan ötürü sana hamd ve zana ederim. Şuura bakıyor musunuz? Ve le vikrullahi ekber Rabbi azametine uygun büyüklüğüyle hatırlama Birkaç dakika sonra Ey yüb Bu belakeşlerin başına belalar yağmur gibi yağar Bir başka haber geliver Çocuklarından biri İnşam'ın damından baş aşağı düştü ve şehit oldu Ellerini kaldırır Rabbim Geriye kalan afiyetteki çocuklarından özürü Sana hamd ederim. Gidenin feda ceza değil, geriye kalanın hamd ve senatı. Rabbi sana rütfettiği şeyleri idrak etme ve onların şükrünü eda etmeye çalışma. ekber. <gülüyor> Müminin yolu budur. Bu derin tezekkür içinde, bu ciddi hatırlayış içinde, hayatının her zerresine Rabbin adını serkedecek, edecek melekler gibi yaşayacak. Melekten farklı göremezsiniz Abdullah ibn i Cafer'i. Eyyub misal müşahede edersiniz Abdullah ibn Cafer'i. Babasıyla pervaz edip cennette usluğuna şahit olursunuz Abdullah ibn Cafer'i. Nedir onu böyle pervaz ettiren husus? Gönlü hakka vermesi, namazın hakiki manasını bütün hayatına işlemesi, gerçek huzuru kazanması, nefretten, öfkeden Allah'ın sevmediği bütün mühkeratlarında kalması, tatlı bir hayat netiketmesi, neskine Allah cümlemizi muvaffak kılsın. Ramazanın elveda el, el içinde, kırık gönlümüzle Rabbimizden niyaz ediyoruz. Bizi sıratı müstakime hidayet eylesin. Arzularımızın, kapsitlerimizin, şehvetlerimizin meydana getirdiği insanlar olmadan bizi masuz ve mahfuz eylesin, ihlas-ı peygamberlerin istediği şeye muhlisîn ve muklesîn olmaya bizleri muvaffas kılsın. اَلَا اِنَّ اَحْسَنَ الْكَلَامِ وَاَبْلَغَ الْنِظَامِ كَلَامُ اللّٰهِ الْمَلِكِ الْعَز۪يزِ الْعَلَّامِ كَمَا قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِالْكَلَامِ وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له أن تتولعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أدف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون في الغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون Sadece Allahu Aladim bari Allahu Lena ve Jami. İbadet Allah'ın kulları. İstakul Allah ve Atiuh. Allah'a karşı çok saygılı olun. Küçüklüğünüz kadar, dürmünüz kadar, büyüklüğü kadar, lütfu kadar, ihtiyacınız kadar, istanları kadar Rabbinize karşı saygılı. Olun. Adilisin himayesine girin. Ona itaat edin. İnallah yağmuru bil adl ve ihsan ve itae Muhakkak Allah adaletle emrediyor. Kur'an'ı hayat hayat kılmakla İslam düsturlarını getirip hayatta etmek emrediyor. En geniş manasıyla ihsan da onu görüyor gibi ona kulluk yapmakla siz görmeseniz dahi o sizi görüyor ya ve yine en geniş manasıyla yakınlarınıza bir şey vermekle, yüce ve yüksek olan İslamiyet'in ufkunuzda bayraklaşması uğrunda, yakın daireden başlayıp servetinizi sarf etmek ile sizi evrediyorum. وَيَنْهَا <gülüyor> اَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِيِ يَا اِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Ahlaksızın her çeşidinden, gizlisinden, maaşığından, büyüğünden, küçüğünden, Yenen emirlerini tanımayı, taşkınlık ve serkeşlik yapmanın her çeşidinden. Telakilerin, asırların anlayışının değil, İslam'ın da Kur'an'ın çirkin gördüğü şeylerden sizi zecrediyor, men ediyor. Böylece size vardını nasihat ediyor ta düşünesiniz. En canınızı hatırlıyasınız. Bir sürü eğri büğrü yol içinde tek doğru yol olan sırat-ı müstakimi bulup eman içinde cennete dahil olasınız. أقم الصلاة إن الصلاة تنهاء البحجاء والممكن ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تتنعون صلاة الله العظيم